Evet ama ba'du inna al-khayra al-hadisi kitabullah wa khayral hadi hadiy Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umur muhdasatuhâ ve kullu muhdasati bid'a ve kullu bid'atin dalalah ve kullu dalalatin finnar amma ba'd. Âzena Allahu ve iyyakum minen nar. Allah bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak eylesin. Amin. Bizleri yan yana getirdiği gibi burada yarın kıyamet günü firdevsi alada da bizleri yan yana getirsin o güzel nimetleriyle bizleri mükafatlandırsın Rabbim evet bildiğiniz gibi bugünkü ders konusu yine bir önceki işlemiş olduğumuz kader konusunun devamıdır kader konusunda ilk önce giriş olarak ne demiştik Şöyle ana hatlarıyla hatırlayacak olur isek, kader konusunda inananlar arasındaki en büyük problem dedik. Kader konusunda konuşmayın, kader konusunda e, araştırmayın, kadere iman ettik deyin, sadece geçin, bu, sizi, bu sizin için yeterlidir. Kader konusundaki inananlar arasındaki en büyük problem budur en büyük problem budur neden? çünkü geçen derslerde de işlediğimiz gibi değerli kardeşlerim kader konusu iman esaslarından bir esastır ona iman edilmediği müddetçe bir kul hakkıyla iman etmiş olamaz dolayısıyla kendisine hakkıyla iman edilmesi istenilen bir şey hakkında nasıl soru sorulmasın öyle mi? bu mümkün müdür? hakkında soru soramayacağımız bir şeyi öğrenebilir miyiz? asla öğrenemeyiz demek ki kader konusu eğer iman esaslarından birisi ise ki öyledir soru sorulacak geçen derste de anlattığımız gibi Allah Resulüne sorulmuştur cevap verilecek biliniyor ise Allah Resulü cevap vermiştir arzucum oturuyorsun otur hadi bakayım şöyle köşeye git otur cevap verilebilir biliyor iseniz cevap vermiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun yanı sıra kaderle alakalı soru soran kınanmamıştır çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kınamamıştır soru soranı. Öyle mi? Kader konusunda soru soran kınanmaz. Neden? Çünkü Allah Resulü kınamamıştır. Bunu ana hatlarıyla öğrendik. Kaderin tarifini yaptık ve demiştik ki kader yüce Allah'ın işleri vaki kılmadan evvel takdir ettiği şeydir. Kada ise o takdiri infaz ile yokluk hududundan fiil hududuna çıkarmasıdır. Yani kader Allahu Azze ve Celle'nin ezeli ebedi ilmiyle bildiği ve kalem'e yazdırdığı şeylerdir. Hatırladınız mı bu hadisi şerifi? Allah önce kalem'i yarattı ve kalem'e yaz dedi. Kalem neyi yazayım? Dedi. Allahu Azze ve Celle kaderi kaderi yaz dedi. Akabinde de ebediyete kadar olmuşu ve olacağı yaz dedi demek ki kader Allahu Azze ve Celle'nin ezeli ve ebedi ilmiyle olmuş ve ebediyete kadar olacak şeylerdir öyle mi kader budur kader budur kaza ise kaza ise o takdir edilen yani Allah'ın ezeli ebedi ilmiyle takdir ettiği şeyin yokluk hududundan fiil hududuna çıkmasıdır Kaza da budur bunu da kafamıza güzel yazıyoruz. Ondan sonra yine dedik ki her şey önceden belirlenmiş bir kadere göre cereyan eder. Yani sizin şu anki içerisinde bulunduğunuz yaptığınız şeyler hadiste de sorulduğu gibi yeniden meydana gelen şeyler değildir. Bunlar, bunlar kalemlerin yazdığı, defterlerin dürüldüğü, mürekkeplerin kuruduğu şeyler içerisindedir. Yani her şey bir kadere göre cereyan eder. Bunu da anlattık ve delillerini de zikrettik. Bunu da hatırlamanızda fayda vardır. En son yine söylemiştik, kadere iman edilmediği müddetçe kul hakkıyla iman etmiş olamaz. Ve ondan sonra en son ki söylediğimiz, işlediğimiz hususlardan, baplardan bir tanesi de neydi? Kadere imanda dört tane temel esas vardır. Bunlar hakkıyla bilinir ise kader, kader hususu, ana hatlarıyla anlaşılmış olur kadere imanda dört temel esas bir tanesi hatırlayanınız var mı birincisi neydi el ilmu ahirete imanla ne alakası var nezası şimdi el ilmu Allah'ın ilmi kadere imanda dört merhale kadere imanda dört temel esas Allah'ın ilmi öyle mi ikinci olarak ne demiştik? El-Kitabetü El-Kitabetü Yani Allah'ın yazdırması Yazması Üçüncü olarak ne demiştik? El-Meşi'etü Allah'ın dilemesi Öyle mi? Allah'ın dilemesi Dördüncü olarak ne demiştik? Dördüncü olarak El ilmi, el ilmi, Allah'ın ilmi demiştik. E, pardon, pardon. El halku, şaşırdık. Monitöre bakıyorum ara sıra. El halku yani yaratması, Allah'ın yaratması, ilmi, yazması, dilemesi ve yaratmasıdır. kadere imanda bu dört rükün hakkıyla bilinmesi gerekir bunu geçen ders özellikle üzerinde ısrarlı bir şekilde dura dura işledik dura dura işledik İnşallah bu kader dersinde yani yüzde onunu yüzde on beşini veya yüzde yirmisini anlarsanız sizin için kâr kardır bir dahaki kader dersini işlemeye başladığımızda bunu yüzde kırk yüzde ellilere çıkarırız akabinde yine yine bir ders işlediğimiz zaman ne olacaktır bunu yüzde yüz Allah'ın izniyle inşallah anlamış olacağızdır. Ama ilk etapta hepsini birden anlamanız kavramanız mümkün değildir. Mümkün değildir. Çünkü ara sıra da olsa çocuklardan bana haber veriliyor. Dersler bazı derslerin ağır geldiği ama bunlar muhakkak işlenmesi gerekir. Ağır da olsa bunların mutlaka işlenmesi gerekir. İşin başında belki biraz zorlanacağız ama bunu başaracağız Allah'ın izniyle beraberce. Çünkü bahsini ettiğimiz konu iman esaslarından çok önemli konulardan bir tanesidir. Bunu halletme mecburiyetindeyiz. Ben de anlıyorum, ben de biliyorum, ben de bakışlarınızdan seziyorum ki bu anlatılanların hepsini hemen hemen anlamıyorsunuz. Ama inşallah yavaş yavaş. Ben isterim ki bu gibi dersleri yaptıktan sonra yeniden mutalası yapılsın. Konuyla ilgili sorular hazırlanıp sorulsun ama nedense böyle sorular sormuyorsunuz hep, nafilelere kafayı takmışsınız, paraya pula sanki kafayı takmışsınız, babam ona verdi bana niye vermedi, bunun sorusunu soruyorsunuz, kaderi bir halledelim iman esaslarını bir halledelim daha önemli şeyleri bir halledelim evet bugün inşallah ne yapıyoruz kullar gerçek faildirler Allahu azze ve celle ise fiillerinin yaratıcısıdır Evet, kullar gerçek faildir Allah ise fiillerinin yaratıcısıdır Ne dedik şimdi? Kullar gerçek fail Ne demek fail? Fiili işleyen işi yapanlar Allah Azze ve Celle ise Allahu Azze ve Celle ise fiillerin yaratıcısıdır Öyle mi? Fiillerin yaratıcısıdır Delilleriyle anlatmaya çalıştığımız, yani baştan beri, diğer dersleri gözününde bulunduruyorsunuz, delilleriyle beraber anlatmaya çalıştığımız şekilde kadere iman etmek, kulun işlediği ameller hususunda bir meşiyetinin ve bu fiillere yetecek kadar kudretinin bulunmasına aykırı değildir. Yani, kullar gerçek faildirler. Kullar gerçek faildirler. Yani işi yapandırlar. İşi işleyendirler. Allahu Azze ve Celle ise onların fiillerinin yaratıcısıdır. Fiillerinin yaratıcısıdır. Dolayısıyla mümin olanda, kafir olanda, iyi olanda, kötü olanda, namaz kılanda, oruç tutanda kuldur. Kulların kendi işlerine güçleri yettiği gibi iyiyi ve kötüyü de seçme hakları vardır. Yani kader konusunu bir takım insanların anladığı gibi, daha doğrusu cebriyenin anladığı gibi sanki kulun bu konuda bir ihtiyarı söz konusu değil. Veya kulun kendi işlerini yerine getirme hususunda, yapma hususunda, tercih hususunda bir kudretinin, kuvvetinin olmadığı zannedilerek haşa sanki Allah'ı suçlar gibi öyle mi? Allah'ı suçlar gibi bir takım ifadeler kullanılıyor. Ama tekrar altını çiziyoruz bakınız kardeşlerim. Unutmayınız kullar gerçek faildirler. İşi işleyendirler. Ama ama onların fiillerini yaratan Allah'tır. Onların fiillerini yaratan Allah'tır. Dolayısıyla mümin olanda kafir olanda, iyi olanda kötü olanda, namaz kılan da oruç tutan da kulludur. Kulludur. Kulların kendi işlerine güçleri yettiği gibi İyiyi ve kötüyü de seçme hakları vardır. Bunun içindir ki Allah'u azze ve celle kullarına kendisine ve peygamberine itaat etmelerini emretmiş ve kendisine olsun peygamberine olsun isyan edilmesini de ne yapmıştır? Nehyetmiştir. Yani ne diye emretsin? Ne diye nehyetsin? Eğer kulun bu anlamda bir kudreti kuvveti yoksa düşünebiliyor musunuz? Yani ne diye emretsin? O yani Sübhanehu ve Teala muttakileri yani takva ehli olanları iyilik yapanları ve adil davrananları seveceğini zikrettiği gibi iman edip salih amel işleyenlerden de razı olacağını bildirmiştir. Bununla beraber kafirleri, müşrikleri ve itaatsiz toplumları sevmediğini zikrettiği gibi onların küfürlerinden ve tüm çirkin davranışlarından da razı olmayacağını beyan etmiştir bunu Kur'an'ın sünnetin tertemiz sayfalarında görebilirsiniz kulun ihtiyari fiillerinde bir meşiyetinin ve bu fiillere yetecek bir kudretinin bulunmasını ispat eden delilleri hep beraber okuduğumuz zaman bunu açıkça göreceğizdir, bakınız Rabbimiz ne buyuruyor, o halde dileyen Rabbisine varan bir yol tutar ne demek bu Nebe suresinde insan suresinde Nebe 39 insan 29 فَمَنْ شَاءَ اَتَّخَزَ اِلَى رَبِّهِ O halde dileyen Rabbine varan bir yol tutar. Yani demek ki dileyen Rabbinsine varan doğru yolu bulabilir. O yola sülük edebilir, o yola girebilir, o yolda yürüyebilir. Öyle mi? Evet. Dileyen. Evet. Dileyen. Yine bakınız o halde tarlanıza dilediğiniz şekilde varın dilediğiniz şekilde yani burada bir meşiyetinizin bir dilemenizin dileyebilme tercih edebilme hakkınızın gücünüzün kudretinizin olduğu anlatılıyor dileyen iman etsin dileyen küfretsin en açık ve net delillerden bir tanesi budur bu konuda femen şâ'e fel, fel yu'min ve men dileyen iman etsin dileyen küfretsin diyor bu ne demek Fatma ablacığım bu ne demek? Herhalde gayet açık ve net bir şekilde anlaşılıyor. Dileyen iman edebilir, dileyen küfür edebilir. Dileyen iman edebilir, dileyen küfür edebilir. Dileyen iyiyi tercih edebilir, dileyen kötüyü tercih edebilir yani. Geliyoruz ona, evet. Bu da Keh Suresi ayet 29 kardeşlerim. Zikri geçen bu deliller, Kulun fiillerinde bir meşiyetinin bulunduğunu ispat eden delillerdir. Bir meşiyeti var. Meşiyet, ey dileme, öyle mi? Dileme, yani dilediğini yapma dilediğini yapma şeyine sahiptir. Kehf suresi 29 Kulun kudreti hakkındaki delillere bakıyoruz. Yani kulun bir kudretinin kuvvetinin olduğunu anlatan delillere bakıyoruz. Tegabun suresi ayet 16 O halde Allah'tan gücünüzün yettiği kadar sakının dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğiniz için Allah yolunda infak edin Bakınız, o halde Allah'tan gücünüzün yettiği kadar sakının Allah'tan gücünüzün yettiği kadar sakının dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğiniz için Allah yolunda infak edin Yine kardeşlerim Bakara suresi 286 Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği bir şey yüklemez. Kazandığı iyilik lehine, kötülük ise aleyhinedir. Öyle mi? Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği bir şey yüklemez. Kazandığı iyilik lehine, kötülük ise aleyhinedir. Kendi kazanıyor bakınız. Bunu kendisi kazanıyor. Bu ve emsali ayetleri çoğaltabiliriz. Vaka olarak da şu bir gerçektir ki, yani yaşanan olaylar olarak da şu bir gerçektir ki her insan kendisinin bir meşiyeti ile bir kudretinin olduğunu, dolayısıyla bunlarla istediğini yapıp yine bunlarla istemediğini yapmadığını bilmesidir. Bu da bir gerçektir. Yani dileyen bu derse gelebiliyor, dileyen gelemiyor öyle mi? İsteyen bu derse geldi, istemeyen gelemedi bakınız. Şimdi siz derse gelmeyin, Allah böyle dilemiştir, Allah böyle istemiştir diyemezsiniz. Allah böyle istemiyor. Evet, sakin ol Fatma ablacığım ben senin yerine şimdi anlatacağım. Allah, Allah dileseydi, biz gelirdik dilemedi de gelmedik derse. Onun için bizi mazur gör. Hayır. Allah zaten istiyor senin gitmeni. diyor. yan yana gelin. Talibul ilmu faridatu ala kulli muslimun ve muslimetun. İlim öğrenmek, ilim talep etmek, her Müslüman kadın erkek üzerine farzdır diyor sana bunu emrediyor bununla alakalı adım at diyor e sen bunu yapmıyorsun burada kaderi mi suçlayacaksın haşa Allah'ı mı suçlayacaksın ama bu her meselede değil bakın her meselede insanın istediği olmaz ama özellikle bu gibi konularda yani insan her şeyden önce bir kudretinin kuvvetinin olduğunu bununla bazı şeylere güç yetirdiğini, yetirebileceğini kafasına yazması lazım ve bir meşîetinin olduğunu, bununla dilediğini tercih etme dilediğini seçme hakkına sahip olduğunu kafasına güzelce yazması gerekir. Ama bazı şeyleri tercih edemez. Böyle bir hakkı yoktur. Yine bakınız Allahu azze ve celle Tekvir Suresi'nde içinizden doğru yola girmeyi dileyen kimseler için şu da bir gerçektir ki alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz İşte, işte meselenin püf noktası burasıdır buranın çok güzel anlaşılması gerekir şimdi dileyen iman etsin dileyen küfür etsin dileyen Rabbisine varan bir yol tutsun ama şunu da çok iyi bilin ki alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz yani iman etmek istediğinizde bile Allah izin verirse Allah dilerse iman edeceksinizdir. O da o da sizin halinizi, ahvalinizi görecek buna layık mısınız, değil misiniz artık bundan ötesinde akıl duruyor. Orada duruyor. Dileyen iman etsin, dileyen küfür etsin. Ama şunu unutmayınız ki alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz hiçbir şey diye, dileyemezsiniz. Buradan öteye bir şey söyleyemezsiniz. Ama anlaşılan o ki, dileyen iman edebilir, dileyen de küfredebilir. İmanı hak edenlere Allah yolunu açacaktır. Yollarımızda cehd edenlere yollarımızı açarız. Yollarımızda uğraşanlara yollarımızı açarız. Çünkü Allah, geçen derste de işlediğimiz gibi, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَزْلِمُ مِسْقَارَ زَرَّةٍ Allah hiç kimseye zerre kadar zulmetmez. Öyle mi? Bunu asla aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Bununla beraber kardeşlerim unutmayınız ki yine bilinmesi gereken önemli bir nokta bu kainat her şeyi ile yüce Allah'ın mülküdür. Bu kainat irili ufaklı her şeyi ile unutmayınız ki Allahu Teala'nın mülküdür, malıdır. Dolayısıyla onun gücü, kudreti, ilmi ve meşiyeti olmaksızın hiçbir şey onun mülkünde meydana gelemez. O elbette ki izin verecektir. O izin vermediği müddetçe, o istemediği müddetçe, o dilemediği müddetçe onun mülkünde hiçbir şey meydana gelmez. Anlaşılıyor değil mi burası? Asla meydana gelemez. Açıklanan şekliyle kadere iman etmek yine unutmuyoruz ki hiçbir zaman emirlerin terk edilmesi ve edilen şeylerin yapılması hususunda da insanın eline bir delil vermez yani bunları böyle anlatırken sakın ha sakın zannetmeyin ki kader emredilen bir şeyin terk edilmesi hususunda nehyedilen bir şeyin yapılması hususunda insanın elinde bir delildir. Kader buna delil değildir bakınız. Kader buna asla delil değildir. Yani yüce Allah'ın emrettiği fazları yerine getirmeyip de nehyettiği şeylerle iştigal edip de ne yapayım benim kaderim buymuş diyemez asla bir Müslüman. Bir insan asla bunu söyleyemez. Kulun bu şekilde hareket ederek kaderi delil göstermesi birçok açıdan tutarsızdır. Geçersizdir değerli kardeşlerim. Allah kendisinden razı olsun. Muhammed bin Salih el-Useym'in Şerh-ü Usul kitabında konu ile alakalı birkaç tane misal veriyor bize. Daha güzel anlaşılması açısından gelin hep beraber bu ilim ehli insanın delilleri ve delillerden sonraki izahına şöyle hep beraber bir bakalım. Neyi anlatmak istiyor? Birinci olarak En'am suresinde 148. ayeti zikrediyor ki ayet şöyle. Müşrikler dediler ki Allah dileseydi biz de babalarımızla ortak koşmazdık. Bakın şimdi ayetlere iyi dikkat edin. Müşrikler Allah dileseydi biz de babalarımızla ortak koşmazdık. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık diyeceklerdir. Onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar işte böyle yalanladılar. Ey Muhammed sen onlara de ki yanınızda bize çıkarıp da gösterebileceğiniz herhangi bir bilgi, herhangi bir delil var mı bu söylediğiniz sözlere karşılık. Siz ancak zanna uyuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. Bu ayeti celileye eğer dikkat ederseniz eğer kader bunların lehine bir delil teşkil etmiş olsaydı Allah Azze ve Celle bu insanları tenkit etmezdi. Bu insanları cezalandırmazdı. Ve bunlar hakkında kafirdir, müşriktir diyerek onları cehennemine sokmazdı. Öyle mi? Aynen zamanımızdaki birçok cahil insanın dedikleri gibi Mekkeli müşrikler de diyorlar. Farkındaysanız ne diyorlar? Allah dileseydi ne biz ne de babalarımız Allah'a ortak koşmazdık. Yani Allah diledi de biz ortak koştuk. Allah diledi de diyor biz ortak koştuk diyor. Mekkeli müşriklerin inançları budur. Ama bu inancı reddediyor allah Azze ve Celle. Bu inancı reddediyor ve bu onların zannı olduğunu söylüyor. Zan ise sadece ve sadece yalandır diyor. Yalan söylediğini söylüyor. Yalan söylediğini söylüyor değerli kardeşlerim. Birinci olarak bunun üzerinde aleyküm selam birinci olarak bunun üzerinde dikkatli bir şekilde durabilirsiniz. İkinci olarak Yüce Allah yine Kerim kitabında Nisa suresi 165 insanların Allah'a karşı özür olarak ileri sürebilecekleri bir delilleri bulunmaması için müjdeleyen ve korkutan peygamberler gönderdik. Allah azizdir, hakimdir. Şimdi bu ayete de dikkat edin. Buralardan biraz önceki ifade ettiğimiz şekliyle %10 anlasanız yine yeter kardeşler. Anlamaya gayret gösterin. Zihinlerinizi zinnet zinde tutmaya çalışın. %10 anlayın. Bir dahaki sefere %20-40'a çıkacaktır. İnsanların Allah'a karşı özür olarak ileri sürebilecekleri bir delilleri, bir pahaneleri bulunmaması için müjdeleyen ve korkutan peygamberler gönderdik diyor. Şayet peygamberlere aykırı davrananlar lehine kader, delil teşkil etseydi Peygamberlerin gönderilmesiyle bu delilin ortadan kalkmaması gerekirdi. Bilmem anlatabildim mi? Veya bilmem anlaşılabildi mi? Bir daha alalım tabii ki. Önce ayeti celle okuyoruz. İnsanların Allah'a karşı özür olarak ileri sürebilecekleri bir delilleri bulunmaması için müjdeleyen ve korkutan peygamberler gönderdik. Yani peygamberler geldi ki İnsanların böyle bir özrü kalmasın. Peygamberler heh, peygamberler uyardıktan sonra bir insanın özrü olmaz. Uyarılmamış ise özrü olabilir. Şimdi bunu bu konuyla alakalı bağdaştırırsanız bir şeyler çıkarabilirsiniz yani. Yani kader cebriyenin inandığı gibi, anlatmaya çalıştığı gibi, cebren Allah neyi dediyse onu yapma mecburiyetindesiniz. Ne diye peygamber gönderdin ki ya Rabbi sen? Yani göndersen de göndermesen de yine aynı şeyleri yapacağız biz. Bizim başka bir seçme hakkımız yok. Böyle bir irade hakkımız yok. Mutlaka ve mutlaka neyi yazdıysan onu yapma mecburiyetindeyiz. Öylesin. Niye böyle bir tezat iş yapıyorsun ya Rabbi? Ki Allah bundan münezzehtir tabii ki. Yani tezattır bu. Cebriyen'in anlattığı şekliyle. Halbuki Rabbimiz dileyen iman etsin, dileyen küfür etsin. İman edecekleri insanların iman edecekleri esasları anlatmıştır onlara. Öyle mi? Küfür nasıl yapılır? Yani küfrün esasları nelerdir? İnsanın küfre düşeceği şeyler nelerdir? Şeytanın en ince hilesini ayrıntısını ne yapmıştır? Anlatmıştır bize allah Azze ve Celle. Neden? Çünkü bir ihtiyar bir meşiyetin var bir seçme hakkın var. Bununla beraber bunlara güç yetirebilecek bir kudretin kuvvetin var senin. Buraları güzel anlamamız gerekir. Yine bakınız, yine bakınız, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde cennet ya da cehennemde kalacağı yeri yazılmamış hiç kimse yoktur diyor. Yani herkesin cennet ve cehennemdeki yeri yazılıdır. Kim cennetli, kim cehennemlik bu yazılıdır. Sessiz ol yavrucuğum. Kim cennetli, kim cehennemlik bu yazılıdır. Oradan birisi soruyor, sahabeden birisi soruyor ya Resulallah. O zaman ne diye amel işliyoruz ki? Amel işlemeyelim. O zaman amel işlemeyelim. Madem ki bizim ne yapsak da efendime söyleyeyim, ne etsek de başta yazıldığı şekilde efendime söyleyeyim, ama Cebriye'nin inancı gibi, elbette ki başta yazılı neyse o tahakkuk edecektir. Ama bu Allah'ın zorlamasıyla değil, ama bu Allah böyle istemiştir diye değil, burayı güzel kavramamız lazım. Allah'ın ezeli ebedi ilmi var. Bildiğini yazmıştır. Öyle mi? Allah bildiğini yazmıştır. Dolayısıyla Allah'ın bilmesi, Allah'ın bu anlamdaki bilgisi onun sorumluluğunu gerektirmez. O bundan razı olduğu anlamına gelmez. Allah biliyor. O Allah. Onun ezeli ebedi ilmi var. O biliyor bunu. O biliyor bunu. Şu arkadaşımız düştü mü? Herhalde düştü zannedersem. Evet. Şimdi soruluyor o halde niye amel işliyoruz ya Resulallah? Bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem valla sizin paşa keyfiniz bilir demiyor. Ne yaparsanız yapın. Siz nasıl olsa yine aynı akıbeti boylayacağız. Bak öyle demiyor. Diyor ki hayır amel edin. Siz amel işleyin. Çünkü herkes için kolaylık sağlanmıştır. Ve daha sonra şu ayeti celle okuyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan sonra kim verir ve sakınırsa o en güzeli de tasdik ederse biz de onu en kolaya hazırlarız. Ama kim cimrilik eder, kendisini müstahini görür ve o en güzeli olan şeyi yalanlarsa biz de ona en güç olanı hazırlarız. Mükemmel bir alaka var ama tabi bu alakayı Kur'anlar içindir. Bu alakayı Kur'anlar içindir. Bukhari'deki, Müslim'deki bu hadisi şerifteki ayetlerde Leyl suresi 5'ten 10a kadardır. Eğer buraya da dikkat ettiyseniz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara amel etmelerini amel işlemelerini emretmiştir. Onların kadere bel bağlamamalarını kadere bel bağlanmaz bu anlamda. Bunu onlara anlatmıştır bakınız. Yüce Allah kullarına emir ve nehilerde bulunduş ve onları ancak güç yetirebileceği şeylerle mükellef kılmıştır. O halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun diye buyurduğu gibi Allah Teğab'ın suresinde yine Bakara suresinde hatırlarsınız. Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği bir şeyi yüklemez. La yükellüfullâhu <gülüyor> nefsen illa vus'ahâ Bakın bu ayetlere dikkat edin. Bundan sonraki izaha da daha daha fazla dikkat edin. O halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun. Ayet 1 İkincisi ise Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği bir şeyi yüklemez. Öyle mi? Şayet kul fiillerini işlemeye mecbur olsaydı. Şimdi buraya iyi dikkat ediyorsunuz. Şayet kul fiillerini işlemeye mecbur olsaydı o takdirde kendisi için kurtulması mümkün olmayan güç yetiremeyeceği şeylerle mükellef tutulmuş olurdu. Anlaşıldı mı burası? Tekrar ediyorum bakınız. Şayet kul Cebriyen'in anladığı gibi şayet kul fiillerini işlemeye mecbur olsaydı yani mecbur ne yaparsan yap sen Allah neyi takdir ettiyse onu mecburen zoraki olarak işleyeceksin eğer böyle bir şeye mecbur olsaydı yani onun yanlış olduğunu anlatıyoruz eğer öyle bir şey doğru olsaydı diyor o takdirde kendisi için kurtulması mümkün olmayan güç yetiremeyeceği şeylerle mükellef olurdu insan ama bir önceki ayet ne demişti La يُكَلِّفُ اللّٰهُ illa إِلَّا Allah gücümüzün yetmeyeceği bir şey bir şeyle bizi mükellef tutmaz peki nasıl bizim gücümüzün yetmeyeceği bir şey bize emretsin? yani gücümüzün yetmeyeceği bir şeydir bizim yani e, dileyen iman etsin, dileyen küfür etsin diyor ama biz iman etmek istiyoruz edemiyoruz, niye? hayır Allah istemiyor o zaman da bize hesap soracak Peki ayetin, bu ayette denildiği gibi gücümüzün yetmeyeceği bir şeyle mükellef değilsek, e bu bizim gücümüzün yetmediği bir şey, bununla nasıl sorumlu tutuluyoruz o zaman? Bununla nasıl sorumlu tutuluyoruz o zaman? Burayı güzel kavramanız gerekir bakınız. Ben tekrar ediyorum, şayet kul fiillerini işlemeye mecbur olsaydı, şayet kul fiillerini işlemeye mecbur olsaydı,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 hata ediyor, bilmeden gücünün yetmediği bir şey unutuyor, iradesinin dışında mesela uyuyakalıyor İnsanı unutuyor bu anlamda gücü yetmiyor, Allah bundan niye sorumlu tutmuyor? gücünün dışında olduğu için işte burayı güzel kavramamız gerekir bura güzel kavranması gerekir yine bakınız Allah razı olsun ilim ehli bu üstadımız neyi anlatıyor bak, diyor ki Bizler, insanların dünya işlerinde kendilerine uygun düşen işlere yöneldiklerini, onları elde etmeye çalıştıklarını, onları bir kenara bırakarak uygun olmayan işlere yönelmediklerini, uygun işlere yönelmelerine karşılık da kaderi delil göstermediklerini görüyoruz. Kaderi delil göstermediklerini görüyoruz. Peki, aynı insan niçin dini ile ilgili hususlarda kendisine fayda veren şeyleri bırakıp, zararlı olan şeylere yöneliyor, sonra da kaderi delil gösteriyor? Her iki işin durumu da aynı değil midir? Anlıyor musunuz? Şimdi diyor bu hususu bir örnekle açıklayalım. Örnek veriyor. Bir insanın önünde iki yol bulunsa, bu yollardan birisi başından sonuna kadar anarşi, öldürme, talan, namus ve şereflerin ayaklar altına alındığı korku ve açlığın egemen olduğu bir ülkeye ulaşırken diğeri ise başından sonuna kadar güvenli bir düzen rahat bir geçim namus şeref ve haysiyete önem verildiği mala mülke saygının egemen olduğu bir ülkeye gidiyor ise acaba insan bu iki yolun hangisini izler? hangisini tercih eder? <gülüyor> elbette ki düzenin ve güvenliğin egemen olduğu ülkeye götüren ikinci yolu izleyecektir güzel yolu izleyecektir. Hiçbir zaman aklı başında olan basiretli bir Müslüman anarşinin ve korkunun egemen olduğu ilkeye götüren yolu izleyeceği ve bunun içinde kaderi delil göstereceği düşünülemez. Yani böyle bir tercih yap ondan sonra da de ki kaderim. Mu, düşünülemez. O halde diyor tekrar o halde ahiret ile ilgili hususlarda ne diye cennete değil de cehenneme götüren yolu izlemekte ve bunun içinde kaderi delil göstermekte zavallı insan yani nasıl bunu delil gösterebilir ki güzel bir örnek vermiş Allah kendisinden razı olsun İkinci olarak bakın diyor ki hastaya diyor ilaç içmesi emredildiğinde hastaya ilaç içmesi emredildiği zaman diyor canı istememekle birlikte bakınız canı istememekle birlikte bu ilacı içtiğini kendisine zarar veren yemekten alıkonduğunda, canı çekmekle birlikte o yemeği terk ettiğini görüyoruz. Öyle mi? Bütün bunları niçin yapar? Bütün bunları şifa bulmak ve esenliğe kavuşmak isteğiyle yapar insan. İlacı içmeyip, kendisine zarar veren yemeği yiyerek kaderi delil göstermesi mümkün müdür? Mümkün değildir bu. Peki insan ne diye Allah ve Resulü'nün emrettiğini terk etmekte ya da Allah ve Resulü'nün yasa yasakladıklarını işlemekte sonra da kalkıp kaderi delil göstermekte nasıl delil gösterebilir? <gülüyor> Aa, yani bunu bu şekilde bir bir delillendirme meşru bir delillendirme olur mu? Yani bu misaller gerçekten çarpıcı misaller. Herkesin anlayabileceği şekilde misallerdir. Her akli selimin anlayacağı şeylerdir yani siz tercih edeceksiniz siz gücünüz nispetinde çırpınma mecburiyetiniz vardır çünkü böyle bir kudretiniz kuvvetiniz vardır bunu size Allah vermiştir Allah sizi zorlamaz bir şeye Allah size küfür der mi Allah'ın razı olmayacağı bir şeyi Allah ister mi Allah'ı bırakın bir kul bir insan kendisinin razı olmayacağı bir şeyi başkasından ister mi onun yapılmasını arzu eder mi yani asla Altıncı olarak yine bir misal veriyor, diyor ki bakınız, diyor ki, terk ettiği fazlara, farzlara, terk etmiş olduğu farzlara, yahut işlediği masiyetlere karşılık kaderi delil gösteren bir kimseye, herhangi bir kimse bir haksızlıkta bulunup da malını alacak ya da herhangi bir hakkını çiğneyecek olursa, ve ona karşı da kaderi delil gösterirse, akabinde de derse sakın beni kınama çünkü benim bu haksızlığım Allah'ın bir kaderi iledir ne derece bunu kabul edecektir karşı taraf yani bu tip kaderi delil gösteren bir insanın malını çalsanız ona herhangi bir haksızlık etseniz veya ensesine şöyle bir tane patlatsanız kusura bakma kardeş ne yapalım kader, kader böyleymiş Allah böyle istemiş Allah böyle dilemiş derseniz adam bunu kabul eder mi? Peki başkasının kendisine yaptığı haksızlıklarda kaderi delil gösterilmesini kabul etmezken yüce Allah'ın haklarını çiğnemesi halinde kaderi kendi lehine nasıl delil gösterebilir ki insan? Yani bunu nasıl delil gösterebilir? Bunu delil gösterebilir mi? Asla gösteremez. Bu anlamda kadere inancı olan insanın ensesine bir tane patlatacaksınız kader diyeceksiniz. Bunu kabul etmeyecektir. E arkadaş sen bunu kader olarak kabul etmezken, senin anlattığın şeylerle bunun arasında ne fark var ki? Rivayet edildiğine göre müminlerin emiri Ömer bin Hattab'ın huzuruna eli kesilmesi için e, bir hırsız getiriliyor. Eli kesilecek hırsızlık yapmış. Bu adam emirel müminine diyor ki ağır ol ey müminlerin emiri yani sakin ol, elimi kesme. Çünkü ben Allah'ın kaderinin bir gereği olarak hırsızlık yaptım. Bu bir kader diyor, elimi kesme diyor. Ömer radıyallahu anhuda da çok güzel bir cevap veriyor. Diyor ki, sen de sakin ol. Sen de sakin ol. Bizler de ancak Allah'ın kaderinin gereği olarak senin elini keseceğiz. Bu da kader. Sakin ol. Senin anladığın gibi değil bu kader. Senin de senin de biz Allah'ın kaderi olarak elini keseceğiz diyor. Onun için burada değerli kardeşlerim Görüldüğü gibi yani işlediğimiz çirkin icraatlara hiçbir zaman kaderi delil gösteremeyiz. Hiçbir zaman bu anlamda kader delil olmaz değerli kardeşlerim. Ben son olarak bir bab daha işleyeyim. Ezan okundu namazımızda geçmesin. İnsan ancak yaptığının karşılığını görecektir. Bu da yine kaderle çok yakından alakası olan bir bab insan unutmayınız ki ancak yaptığının karşılığını görür. İnsanın kadere iman konusunda bilmesi gereken en önemli husus, hususlardan bir tanesi de aleykümselam kardeşim. En önemli hususlardan bir tanesi de ceza ve mükafatın ancak kendi eliyle kazandığının karşılığıdır. Öyle mi? İnsanın bilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi de budur. Ceza ve mükafat ancak ancak ve ancak elinin elini kazandığı şeylerden dolayıdır. Yani bu konuda sapıklığa düşen Cebriye'nin, efendime söyleyeyim dediğinin tam tersi, kul amelini işlemeye mecbur kılınmamış, ona ihtiyar etme ve buna güç yetirebilme imkanı verilmiştir. Anladınız mı? İhtiyar ne biliyor musunuz? İhtiyar yani seçme, tercih etme hakkı. Hakkı da batılı da tercih edebilir insan. Onun içindir ki biraz önceki ayeti celleye dönüyoruz. Dileyen iman etsin, dileyen küfür etsin. Tercih hakkı olmayan, ihtiyar hakkı olamayan, böyle bir şeye gücü yetmeyen insana böyle bir ifade abes olmaz mı? Böyle bir emir, böyle bir e, ister şunu ister şunu al şeklinde bir söz zikredilmesi abes olmaz mı kardeşler? Abes olur tabi ki. Ha demek ki tercih etme hakkı vardır. Tercih etme hakkı vardır. Dolayısıyla delilleriyle de gördüğünüz gibi iman eden de, küfür eden de kendi iradesi ile hareket etmektedir. Başka bir ifade ile kardeşlerim, Gördüğü ceza ve mukâfat ancak ve ancak kendi kazandığının şeyleridir. Bakınız, Allah Azze ve Celle ne buluyor? Her kişi kendi kazandığı ile tutulur. Tur Suresi ayet 21, Her kişi kendi kazancı ile tutulur. Benim zorlamamdan dolayı tutulur demiyor bakınız. Her kişi kendi kazandığı ile tutulur. Ya cennette tutulur ya da cehennemde tutulur. Öyle mi? Yine bakınız Necim Suresi ayet 39 İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Emeğinin karşılığı vardır ancak. Yani karşılık insanın elinin emeği elleriyle işledikleri şeyler yüzünden verilecektir. Öyle mi? Bu anlatılıyor. Yine bakınız. Cehennem ateşine itilerek atıldıkları gün onlara denecektir ki işte bu sizin yalanlamış olduğunuz ateş. Bu bir sihir midir yoksa siz mi görmüyorsunuz? Hani bir zamanlar sen sihir bassın, sen şusun, busun dediniz davetçilere. Şimdi bakın bakayım bu bir sihir mi yoksa büyü mü? İyi gözlerinizi açın bakayım. Oraya girin bakalım. İster sabredin ister etmeyin. İster sabredin ister etmeyin. Girin bakayım oraya. Artık sizin için birdir. Sabretseniz de bir sabretmesenizdir. Fakat sadece dünyada yapmış olduklarınızdan dolayı cezalandırılıyorsunuz. Bizim zorlamamızdan dolayı değil. Sadece dünyada yaptıklarınızdan dolayı cezalandırılıyorsunuz. Allah'tan sakınanlar da Rablerinin kendilerine verdikleriyle ve kendilerini cehennem azabından koruması sebebiyle sevinirler ve onlar da cennette nimet içerisindedirler. Bakınız iki taifeden bahsediyor. Birincisini anladık ikincisine geçtik. Onlar da nimetler içerisinde cennetteler. Onlara denilir ki dünyada işlemiş olduklarınıza karşılık neymiş? Dünyada işlemiş olduklarınıza karşılık sıra sıra dizilmiş olan sedirlere dayanmış olduğunuz halde afiyetle yiyin, için birbirinizi seyredin birbirinize bakın birbirinizle sevişin, Allahu var. onlara onlara huri yani onlara huriler de vermişizdir diyor özellikle burada erkeklerden bahsediyor Allahu var. efendim ne <gülüyor> he olsun sulansın hiç önemli değil Allah öyle söylüyor, Allah öyle istiyor Allah öyle istiyor. Ama unutmayınız ki hanımlar da orada çok çok değerli olacaktır. Yani dünya hatunları Allah'ın kendilerinden razı olduğu dünya hatunlarına orada hizmet edilecektir. Yani burada zannetmeyin ki size bir şey yoktur. Bazılarının dediği gibi hocam erkeklere huri, bizlere yok mu nuri? Allah, Allah bizlerin nuri yapacak, orada sizlere tekrar iade edecektir. Onun için bu anlamda korkmayın. Allah... Erkekler kadar sizleri de memnun edecektir. Allah kimseye zerre kadar haksızlık etmez. Hiç merak etmeyin. Neyse burada anlatıldığı gibi ikinci taife olan yani kurtulan taifeden bahsederken onların cennetlerde nimet içerisinde olduklarından bahsedilirken onlara da denilir ki dünyada işlemiş olduklarınıza karşılık sıra sıra dizilmiş olan sedirlere oturun bakayım. Karşılıklı oturun birbirinizi seyredin. E herhalde karşısında da Hasan arkadaşımız değil, karşısında da dünya hatunu vardır. Veya huriler vardır. Eşleri vardır yani. Burada bizim altını çizeceğimiz yer değerli kardeşlerim, onların yapmış olduklarına karşılık, işlediklerine karşılık cennet. Yani kullar işledikleri şeylerden dolayı cezalandırılırlar ve mükafatlanırlar. Bu da Tur Suresi 13'ten 20'ye kadar. 13'ten 20'ye kadar. Bakınız yine Rabbimiz buyuruyor. Bunlar cennet ehli olup, yapmış olduklarına mükafat olarak orada ebedi kalacaklardır. Burada ne yapıyoruz? Burada altlarını çiziyoruz. Altlarını çiziyoruz. Yapmış olduklarına mükafat olarak orada ebedi kalacaklardır. Yani cenneti hak edenlerin cennet nimetlerini hak edenlerin yapmış olduğu bir takım şeylerden dolayı, bir takım şeyler yapmışlardır. Yine bakınız Enfal suresi ayet 51, Enfal 51, bu ceza ellerinizin yapıp öne sürdüğü şeylerden dolayıdır. Yoksa Allah elbette kullarına zulmedici değildir. Görüyor musunuz? Yani bu ceza özellikle ceza e, cezayı hak edenlere söylüyor bu ceza ellerinizin yapıp öne sürdüğü şeylerden dolayıdır. Değilse Allah kullarına zerre kadar zulmetmez. Yani ben sizi zorlamadım. Ben sizi zorlamadım. Oçu bu sizin kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Görüldüğü gibi değerli kardeşlerim, görüldüğü gibi cennet ve cehennem kulun kendi iradesi ile hareket ederek kazanmaya çalıştığı yerlerdir. Öyle mi? Kendi iradesi ile çırpınarak, çalışarak kazandığı yerlerdir. Ancak ancak şunu unutmamak gerekir ki, hiçbirimiz unutmayacağız tabi ki bu çok önemlidir. Ancak şunu unutmamak gerekir ki eğer Allah'u azze ve celle'nin kuluna yardımı onun günahlarının çoğunu affetmesi ve az iyiliklerine karşılık çokça mükafat vermesi söz konusu olmazsa kul paçasını kurtaramaz. Bunu da kafanıza güzel yazın bakınız. Yani Allah azınızı çok kabul ediyor. Allah azımızı çok kabul ediyor. Allah günahlarımızın çoğunu bağışlıyor. Hatırlarsanız ayeti celilesinde eğer insanların her işlediği suçtan dolayı kendilerini cezalandırmış olsaydık yeryüzünde hiç kimse kalmazdı. Allah çoğunu bağışlıyor. Yani biz bir adım atıyoruz. Allah bize koşarak geliyor. Her ne kadar ceza ve mükafat Kulun kendi ihtiyarı, kendi kazandığı şeyler de olsa unutmayınız ki burada Allahu Azze ve Celle'nin yardımı, kulunun günahlarının çoğunu affetmesi, azına kat kat fazla vermesi öyle mi? Bundan dolayıdır. Değilse kerameti sürekli kendinizden asla ve asla görmeyin kardeşlerim. Yani kul gücünün yettiği ölçüde Allah'ın emirlerine sarılacak. Nehyettiği şeylerden de uzak duracaktır. Ama hiçbir zaman yapmış olduğu bu cılız amellerine güvenmeyecektir. Adam ömür boyu amel işlemiş. Hem de öyle bir amel işlemiş ki kendisi bile bu anlamda çok hadis hadisi şerifte anlatıldığı gibi huzura getiriliyor. Amellerinin karşılığını mı istersin yoksa bana mı bırakırsın? Adam o kadar amel işlemiş ki herhalde buna güveniyor. Amellerimin karşılığını diyor. Hesap ediliyor. Yazılıyor, çiziliyor. Vallahi bir gözünü gözünü karşılayamıyor. Gözünü karşılayamıyor. Düşünün işte bakın bunu. Onun için amellerimize asla güvenmeyeceğiz. Amel işleyeceğiz amellerimize ama güvenmeyeceğiz. Az yapacağız. Akabinde yalvaracağız. Azımıza çok ver ya Rabbi diyeceğiz. Bırakın bizleri Okumuşunuzdur belki hadisi şerifi. Ameli kendisini cennete sokacak hiçbir kimse yoktur. Yani sadece ve sadece amellerine güvenen insanlar cennete giremezler. Peki sen de mi ey Allah'ın Resulü? Sen de mi ey Allah'ın Resulü? Evet, ben de eğer Rabbimin rahmeti olmasaydı. Allah merhamet etmesi biraz zor. İşte bunun ikisi arasında bir dengeyi tutturmamız bunun ikisi arasında bir yol tutturma mecburiyetimiz vardır amel edeceğiz ama Allah'a yalvaracağız azımıza çok verecektir eğer günahlarımızdan dolayı karşılıklı bir tartılma söz konusu olsa vallahi günahlarımız daha ağır basacaktır ağır basacaktır Allah'ın vermiş olduğu bu nimetlerine bir göz göz biraz önce anlatıldığı şekliyle bir gözünüzün hesabı kitabı amellerinizle beraber öyle mi? tartıldığı zaman gözünüz ağır basıyor. Görüyor musunuz? Biliyor musunuz? Onun içindir ki hiç kimse, hiç kimse bu anlamda amellerine güvenmesin. Öyleyse amel edeceğiz. Bol bol Allah'a yalvaracağız. Allah azımızı çok kabul edecektir. Allah azımızı çok kabul etsin. Velhamdülillahi Rabbil alemin o salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve Allah hepinizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlarım. Ben biraz kısa tuttum. Zaten kader dersi de burada zannedersem son buldu. Diğer, diğer işleyeceğimiz bab biraz daha ağır. Ee, onun için kader konusunu biri, bir iki defa daha işledikten sonra o benim ilave olarak yapmak istediğim ders sonra inşallah yapılır. Kader konusunu burada bitiriyoruz. Kaderle alakalı yazdığınız, çizdiğiniz şeyleri güzel okuyun. Ondan sonra bunun fotokopisini çekelim. Üzerinde tekrar durun. Haftaya inşallah yeniden bir derse başlayacağız. Zahmet edip geldiğiniz için Allah razı olsun. Allah azınızı çok kabul etsin. Amellerimizi zayi etmesin. Bir daha alayım Ebru. Tabii. imtihan nedir o zaman imtihan nedir derken